Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Fatiha Suresi tefsirinin bugün 28. dersindeyiz. Daha da ne kadar sürecek bilemiyorum. Fikriyattaki arkadaşlara da bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Bu uzun süren çabada bizlere zaman ve yer ayırdıkları için. İnşallah Allah nasip etsin. Hızlı ve güzel bir şekilde tamamlayalım. Ve hepsinden önemlisi de e, burada bize verilen o kat kat açılan, e, katman katman açılan mesajları, e, işaretleri algılayabilelim, içselleştirebilelim, istifade edelim inşallah. Şimdi e, nerede kaldığımızı hatırlayacak olursak, Budu ve İyyâkenes'te'in ayeti kerimesindeyiz Fatiha'da. E, bu e, ayet içerisinde ibadetten ve istihaneden bahsettik. Uzun uzun bahsetti. Elmalı Hamdi Hazır Merhum. Ee, ve son olarak da e, bu na'budu ne ve nesta'in ifadelerinin çoğul gelmiş olması yani cemi-i ile gelmiş olması nedeniyle e, İslam'ın asılı bir topluluk dini, İslam medeniyetinin bir topluluk medeniyeti olduğunu ve Müslümanların, her bir Müslümanın kendi iç dünyasında bütün İslam ümmetini kucaklayacak bir genişliğe, bir vüsate ulaşmasının hedef olduğunu bize hatırlattı. Bunları konuşmuştuk. Kaldığımız yerden ben devam ediyorum. İşte Fatiha'da Hak Teala kendisini evvela zevil ukul fertlere duyurarak vicdanlarında bu ruhu içtimâiyi terbiye ve takviye etmek için her birini iyya ke nabudu ve iyya ke nesâ'in diye misak alırken her ferdin takririni bütün insaniyete ve bütün alemin'e şamil bir heyeti içtimâiyi temsil eden bir his huvvet ve bir his içtimâiyi ile alıyor da nabudu ve nesâ'in dedirtiyor biliyorsunuz imanın e, özelliklerinden birisi de Gerçekten çok uzun e, ama hiçbir düşüklüğü olmayan cümleler kurması. Şimdi bu e, uzun cümleyi parçalayarak anlamaya çalışalım. E, evvela ne yaptı diyor Fatiha'da allah Teala? Kendisini akıl sahibi zevil, ukul, fertlere duyurarak bir defa kendisini anlattı değil mi? Fatiha'nın ilk üç ayeti Rabbimizin kendisini bize anlatmasıdır. Ee, en öne çıkan özellikleriyle onu alemlerin Rabbi olarak, Rahman ve Rahim olarak ve bütün hamd duygularımızın, burası da çok önemli ama neredeyse yıllar öncesinde kaldı bizim e, okumalarımızın başlarında. Efendim bütün şükran duygularımızın, bütün minnet duygularımızın e, bize ulaşsa da ulaşmasa da yeryüzünde var olan bütün nimetlerimizin ondan bilmenin e, şart olduğunu ifade eden hamdın Allah'a mahsus olduğundan bahsetti. Ondan sonra da Efendim bunları bize anlattıktan sonra vicdanlarında bu ruhu içtimâiyi terbiye ve takviye etmek için her birini bu ruhu içtimâiyi dediği işte bu son bölümde İyâkene abdu ve İyâkene ista'in ayetinin tefsirinde anlattığı bu topluluk bilinci, ümmet bilinci, cemaat bilinci, bu bilinci onların vicdanlarına terbiye etmek suretiyle yerleştirmek için Rabb kelimesini hatırlayın. Burada kısaca temas edecek bir şeyi en mükemmel formuna ulaştırana kadar aşama aşama e, ter, e, usulünce terbiye etmek yani Rab e, buydu e, her birini kena na'budu ve İyyâke neste'in diye ahdü misak alıyor yani bakın her birimizden günde defalarca e, yalnız sana kulluk ederiz yalnız senden yardım dileriz diye şirkten sakındırırken bir taraftan diğer taraftan da Çoğul sigası kullandırarak aslında biz hani e, namazların çoğunu ferdi olarak kılıyoruz. Ve o ferdi olarak kıldığımız namazlarda bile bir çoğul sigasıyla bize söyleterek ne yapıyor? Vicdanımızda sürekli bir topluluk bilinci, bir ümmet bilinci, bir cemaat, bir millet bilinci oluşturuyor. Buradaki milleti dini anlamda kullanıyorum. Efendim... E, her ferdin takririni yani her birimizin tek tek e, verdiği bu sözü çünkü orada bir söz veriyoruz biz Cenab-ı Hakk'a bir sözleşme yapıyoruz yani bu sözü bütün insaniyete ve bütün alemine şamil bütün insanlığı ve bütün alemleri kuşatan bir heyeti içtimai öyle bir topluluk düşüncesine yani sadece böyle işte vardır ya kınamak için değil tarif etmek için söylüyorum i̇şte bizim ailemiz de öyledir büyük ölçüde İstanbul'a gelirsiniz işte ana Anadolu'nun bir köyünden 30-40 sene geçmiştir. Hala işte kendi sadece kendi köylülerinizle görüşürsünüz. İşte köy yaptırma, yaşatma, koruma derneği vardır. Oraya gider gelirsiniz. Bütün sosyal faaliyetleriniz o dernek çerçevesinde kalır. Yani sizin kalbiniz, sizin... Ee, sosyallik anlayışınız Sizin topluluk anlayışınız İşte o köyünüzle Akrabalarınızla sınırlıdır ee, Bizi buradan alıyor İyya Kenabudu ve İyya Sen Çünkü bu bin yıllar öncesinde de böyleydi. Peygamber Efendimizin geldiği dönemde de öyleydi değil mi? İşte Kureyş kabilesi. Kureyş kabilesinin içinde e, aileler arasında da rekabet var. Yani sadece bütün kabile birbirini tutmuyor. bir Falan aileyle falan aile arasında da rekabet. İşte Emevilerle Haşimiler arasında da e, rekabet var. Dolayısıyla işte olabildiğince küçük birimler e, Muhammed Abid Cabiri onu şöyle açıklıyor diyor ki e, cahiliye döneminin o işte kabilecilik anlayışını kılan anlayışını diyelim e, Ben ve amca oğlu yabancıya karşıyız Ben ve kardeşim amca oğluna karşıyız diye böyle çok güzel bir zincirleme ifadesi vardır onun Yani e, ilkellik arkadaşlar e, olabildiğince küçük topluluğun kalbinizde yer etmesi demek e, Medenilik, özellikle İslami anlamda medenilik, bütün insanlığa yer açacak kadar kalbinizin genişlemesi demek. E, bu böyle çok ütopik ve ee, hani gerçek dışı, gerçekleşemeyecek kadar e, hayal ürünü bir düşünce gibi geliyor kulaklarımıza bugün. Çünkü bugün de bakıyorsunuz, işte yeryüzündeki savaşlara, mücadelelere ay hatta aileler içinde yani kendi ailesini bile sığdıramıyor insanlar kalplerine. Aileler içindeki rekabete efendim, e, kardeş kavgalarına, düşmanlıklara baktığımız zaman e, hakikaten e, insanın gelişmişliğiyle yani manevi anlamda sosyal anlamda gelişmişliğiyle e, bu iç dünyasına kimleri sığdırabildiği arasında e, çok yakın bir ilişki var ve diyor Elmalı Hamdi yazır bizi işte devamlı kenar budu ve İyyâke nesayin dedirterek allah Teala gün içinde defalarca tabii bilinçli bir şekilde söylemek şartıyla bunu dedirterek ne yapıyor bizi terbiye ediyor ee, bizim iç dünyamızda bir e, topluluğa ait olma bilinci veya bir topluluğu kuş, e, kalbimize sığdırabilme büyük bir topluluğu yani. Çünkü bu na'budu ve nesneinde kimler var onu açıklamıyor. Yani bu biz kimiz? Na'budu biz yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz derken kim bu biz? Onu sınırlamıyor e, Rabbimiz. E, dolayısıyla bütün bir heyeti içtimaiyi temsil eden bir hissi uhuvet bir kardeşlik hissi ve bir hissi içtimai yani insanlık adına konuşuyoruz orada. İnsanlığın bir üyesi olarak konuşuyoruz ve aynı e, inancı paylaşan insanlık içerisinde kim olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun onunla kendimizi bir topluluğun üyesi olarak görüyoruz ve onlar adına bunları söylüyoruz. Birazdan biraz daha açıklayacak. Çünkü cemi mütekellim, muhatap ve gayip cemilere benzemez. Şimdi burada biraz e, Arapça gramer e, kurallarından bahsediyor. Aslında bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde de bunu anlayabiliriz. Cemi-i e, biz zamiridir. Muhatap siz, gayip onlar. Yani onlar ve sizlerden farklı olarak Cemî mütekellim diğerlerine benzemez. Bunda hakikaten söyleyen yine bir müfrettir. Yani biz onlar dediğimizde bir topluluktan bahsederiz. Siz dediğimizde de karşımızda bir topluluk vardır, onlara hitap ederiz. Fakat biz diye konuşan kişi aslında bir kişidir. Konuşurken Cemî mütekellim siglasıyla konuşan kişi bir kişidir. Fakat o müfret o bir kişi ihvanını temsil ederek yani kimi kastediyorsa o bizim içinde kimler varsa onları kastederek yalnız kendinden söyler de biz der. Ve ne vakit bir cemaat cemaat olarak söz söylemek isterse içlerinden biz diye söyleyebilecek birinin taht riyasetinde toplanırlar. Yani bir topluluk, bir meselede fikir beyan etmek istediğinde hep bir ağızdan konuşmazlar değil mi? İçlerinden birini sözcü, bak adı üzerinde, sözcü olarak seçerler. Onun tahtı riyasetinde, başkanlığında toplanırlar ve hepsi ona söyletirler. Yoksa her birinin ben, ben, ben diye bağırması bir cemaatin tekellümü sayılmaz. Bakın burası da çok önemli arkadaşlar. 100 kişi toplandınız. Herkes ben, ben, ben diye fikrini anlatıyor. Bu bir cemaatin konuşması değildir. Bu yüz kişi kendi aralarında müzakere edip görüş birliği yaptılar. İçlerinden birini sözcü olarak seçtiler. Ve o bir kişi yüz kişi adına konuştuğunda aslında ortada görünen bir kişidir ama konuşan yüz kişidir. Öbür türlü her biri tek tek konuştuğunda orada yüz kişi, görünürde yüz kişi bile olsa aslında konuşanlar teker teker e, ...münferit şahıslardır. E, efendim, e, ben, ben, ben diye bağırması her birinin, bir cemaatin tekellümü sayılmaz da müteferrik fertlerin, farklı farklı fertlerin tekellümü sayılır. Binaenaleyh, cemi mütekellim, yani işte biz sigası, biz zamiri, hakikatte nefsi mütekellim, me'al-gayr demektir. Yani konuşan bir nefis, yani tek kişi ben, ben ama meal gayr diğerleriyle beraber aslında konuşan bir kişi ben konuşuyor yani orada fakat çoğul konuştuğu için diğerleriyle birlikte konuşmuş oluyor ve bu suretle iyyâke na'budu diyen bir fert olacak ve mav mafih bunu söylerken vicdanında hissettiği ihvanını da temsil etmiş bulunacaktır yani iyyâke na'budu dediğimizde biz konuşan bir ferttir bir kişidir fakat ...iç dünyasında hissettiği bütün ihvanını, bütün kimi kastediyorsa o biz ifadesinde hepsini temsil etmiş bulunacaktır. Bu uhuvvet, bu kardeşlik duygusu, bu iç dünyamıza sığdırdığımız o biz dediğimiz e, çoğul cemaat... ...hafaza melekesinden başlar da, hafaza melekesi bizden hiç ayrılmayan melekler demek... <gülüyor> hazır olan veya olacağı tasavvur edilebilen cemaatlere kadar gider. Her fert Fatiha ile bu ahdi yapar veya tekit ederken bir cemaatin imamı mesabesindedir. Fatiha'yı her okuyuşumuzda biz iç dünyamızda hangi topluluğu kastediyorsak onun sözcüsü, lideri, imamı mesabesindeyiz. Arkadaşlar burada sadece bir his olarak içime gelen bir şeyi de sizinle paylaşayım. Bir kanıtım yok, bir delilim yok. Fakat ben Allah'u Alem yani biz Fatih'in çok tesirli bir dua olduğunu söylemiştim size yeri geldikçe. Her ne niyetle okunursa okunsun, her ne sıkıntıya, her ne eee taleple okunursa okunursun tesiri olacağını söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben burada biz derken yani İyyâke Nâbudü ve İyyâke Neslâin derken, daha doğrusu Fatiha'yı okurken bir e, topluluk adına okuyor hissiyle, o bilinçle öyle diyelim okurken kalbimize kimleri sığdırdıysak aslında onların da hidayetini ve sırat-ı mustakim üzere sabit olmalarını temenni etmiş oluyoruz Cenab-ı Hak'tan. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani İyyake na'budu ve İyyake nestaîn derken bu tabii tekrar ediyorum benim bir hissim yani sadece. İyyake na'budu ve İyyake nestaîn derken kim var bizim kalbimizde? Kimi kim adına konuşuyoruz? Kendimizi hangi topluluğa ait hissediyoruz? Kimleri kastediyoruz? İşte arkasından ihtina sıratel müsteqim dediğimizde onlar adına da o duayı yapmış olduğumuzu ve bu ifadelerin onlar adına da kabul göreceğini düşünüyorum Rabbimden inşallah. Efendim hafaza melâikesinden başlarda hazır olan yani şu anda var olan veya olacağı tasavvur edilebilen cemaatlere kadar gider. Her fert Fatiha ile bu ahdi yapar veya t ederken bir cemaatin imamı mesabesindedir dedik. Ve bu şimdi burada hazır olan veya olacağı tasavvur edilen meselesi de e, çok dikkat caliptir. Baştan beri e, birkaç defa geçti ve yine de geçecek bu ifadesi. Yani biz arkadaşlar şöyle düşünelim. E, biz tabii şu anda e, işte e, milyarlar milyonlarca milyonlarca mensubu olan ee, işte 1500 bin, bin yıl, bin yıllık bir tarihi olan, e, kurduğu onlarca medeniyet olan, yeryüzünde efendim birçok eserler bırakan çok büyük bir dinin, büyük bir sistemin mensubu olarak Fatiha'yı okuyoruz. Dolayısıyla buradaki bizi anlıyoruz biz yani. Fakat ilk indiği zamanı düşünün arkadaşlar. Yani Fatiha ilk inen surelerdendir. Ee, i̇lk indiği zamanı düşünün. Peygamberimiz var. Birkaç kişi var yani. Ve onlar da bu bilinçle söylüyorlar. Yani e, bazı işte milletlerin efsanelerinde, tarihlerinde anlatılmış böyle e, destansı şahıslar vardır. Tek başlarına bir milleti temsil ederler. Veya tek başlarına bir e, milletin, bir medeniyetin başlangıcını daki o ilk hareketi meydana getirirler. Her zaman yani burada illa var olan büyük bir topluluktan değil, var olması muhtemel olan, gelecekte var olacak olan bir topluluk adına da bu hissi, bu cemaat hissini, kardeşlik hissini, ümmet hissini, millet hissini Efendimiz ve ilk Müslümanlar işte İyyâke Na'bun'u ve İyyâke Neste'in'de bunu görüyorlardı ve o bilinçle hareket ediyorlardı arkadaşlar. Bu çağımız biliyorsunuz, şimdi buradan sözü açarsak hiç ilerleyemeyiz ama bir iki cümleyle olsun temas edelim. Arkadaşlar çağımız bireyselleşme çağı. Yani sizi e, işte bir yere ait hissetmek, kendinizi bir yere ait hissetmeniz, bir aileye, bir e, efendim topluluğa, ne bileyim bir sosyal oluşuma ait hissetmeniz e, ve işte referans gruplarınızın olması ve e, o e, o ait hissettiğiniz grubun e, sizi yönlendirmesi veya da işte hayatınıza şekil vermesi. E, Giderek insanlar nazarında çok demode ve e, efendim şey görülüyor. E, İlkelik olarak görülüyor, eski bir yaşam tarzı olarak görülüyor. E, birey olmak, işte bütün tercihlerini kendi yapıyor olmak, hayatının sahibi olmak, işte e, çok bunun çok değişik alanlara yansıyan söylemleri var. Benim hayatım, benim bedenim, benim kararım gibi. Efendim ve biliyorsunuz bugün e, dinden uzaklaşma üzerine yapılan araştırmalarda e, bir numaralı faktörün bu bireyselleşme e, olduğunu söylüyor sosyologlar. E, ben bireysel birey olmaya karşı değilim arkadaşlar. O orası yanlış anlaşılmasın birey olmadan e, dindar da olamazsınız birey olmadan siz hiç kimse olamazsınız yani. Bir e, işte sürüden birisi olursunuz. Birey olmak şart ama bireylerin Arkadaşlar bir topluluk, yani aidiyet bilinci, bir topluluğa ait olma, kendini ait hissetme, o topluluğu temsil etme. Mesela bunu açıkça söylüyor bugün genç kardeşlerimiz. Benim konuştuğum Gençler arasında da ben diyor hiç kimseyi temsil etmek istemiyorum diyor. O nedenle mesela başörtüsünden rahatsız oluyor ve çıkarmayı düşünüyor. Çünkü diyor ben başörtülü olarak girip çıktığım zaman toplumda bir yerlere mutlaka birilerini temsil ediyorum. Benden işte belli davranışlar bekleniyor. Ben kimseyi temsil etmek istemiyorum. Ben sadece kendim olmak istiyorum diyor. Dolayısıyla yani bunun bu Fatihadaki İyâke budu ve İyâke Nesitâ'in ifadesine ne kadar aykırı olduğunu, kendinizi bir yere ait hissetmek derken arkadaşlar bir fanatikçe bir cemaate, bir gruba, bir tarikate mensubiyetten de bahsetmiyorum ben. O da olabilir yani o da insani bir durumdur. Eğer bir şey yoksa yaşadığımız o acı tecrübelerden yola çıkarak yani bir gizli bir ajandası veya işte ne bileyim farklı niyetleri, sapkınca amaçları yoksa her insan bir topluluğa ait olmak ister. insanlar bugün işte şey yapmıyor da siz söyleyin dünyanın her yerinde işte bir dine ait hissetmiyor kendisini ama ne bileyim bir spor ...kulübüne ait hissediyor... ...bir şarkıcının fan kulübü oluyor... ...veya çok daha basit... E, ...yani mesela şey, izlemenizi tavsiye ederim... ...Tokyo Girls diye bir... E, ...şey belgeselde göreceksiniz yani... ...çok basit... E, ...şekilde insanlar... E, ...yeter ki bir yere ait hissetsin kendisini... ...kendisini tanımlamak ihtiyacıyla... ...efendim... E, bu sosyal bağları e, kurmaya çalışıyor çok sapkınca şekli, yollarla bile demek istediğim lafı çok döndürüp dolaştırmayalım arkadaşlar bu e, aidiyet ihtiyacı insanın temel ihtiyaçlarından bir tanesidir. Abraham Maslow'un insan temel ihtiyaçlarına da bakabilirsiniz bunu görebilmek için e, ispat etmeye çalışmamıza da gerek yok. ...göstermeye çalışmamıza da gerek yok. Rabbimiz işte burada bize kendimizi nereye ait hissetmemiz gerektiğini... ...Fatiha suresinde İyyâkenâbudü ve İyyâkenestâin ile söylüyor. Bütün insanlık ailesi içerisinden yalnızca Allah'a kulluk eden... ...ve yalnızca O'ndan yardım dinleyenlerin grubundayız biz. Allah'a iman eden, O'nu tanıyan, O'na kulluk eden bu açıdan çok çok önemlidir yani mesela kimlerle yakın olacağız kimler kim kendimizi kimlere yakın hissedeceğiz kimlere ait hissedeceğiz kimlerle beraber hissedeceğiz kendimizi bu insanın temel ihtiyaçları arasında az önce söylediğim gibi bunu bunu eğer dindarlık anlamında yaparsanız işte az önce söylediğim gibi biraz demode ve ilkel kabul etliyor ama farklı şekiller mesela bir şirkete ait hissetmek kendinizi bir kuruluşa ait hissetmek hani o, orada hiçbir problem yok. Tam tersine şirketler biliyorsunuz büyük şirketler incelediniz mi bilmiyorum. En azından filmlerde görmüşsünüzdür. Çalışanları kendilerini o kuruma ait hissetsinler diye nice nice paralar harcayıp bir sürü etkinlikler organize ediyorlar. Bir aidiyet kültürü oluşturabilmek için. Dolayısıyla arkadaşlar insan, insan kendi doğasıyla savaştığında o doğa aslında şey de öyle, sadece insanın doğası değil, dünyadaki tabiat da öyle, coğrafiyi tabiat da öyle. E, Doğa her zaman galip gelir arkadaşlar. İşte siz bir taraftan onu reddederken, bir başka taraftan yani Allah'a kulluğu, Allah'ın dinini, Allah'ın yolunu temsil etmeyi, e, bulunduğunuz her to, her yerde, nereye giderseniz gidin, işte Allah'a iman eden ve ona kulluk eden, ibadet eden, Allah'tan başkasına boyu neyimeyen bir gruba ait olmayı e, ve o grubu temsil etmeyi kabul etmediğiniz zaman e, tamam diyor Cenab-ı Hak sizi zorla burada tutmuyor yani. Buradan çıkıyorsunuz ama gene birilerini temsil ediyorsunuz. Gene bir yerlere ait oluyorsunuz. Bunu bilin yani. Öyle tek başına e, hiç kimse e, yaşayamıyor maalesef. Peki efendim ve bu mana dolayısıyla mezhebimiz bu mana dediğine Yani bir kişinin topluluk adına konuşması. Dolayısıyla mezhebimizde imamın arkasında namaz kılan cemaat ne Fatiha ne Saire hiçbir şey kıraat etmez. Biliyorsunuz Hanefilerde bu böyledir. Bunu da öğrenmiş olalım camide çok cemaatle namaz kılarken bunun pek bilinmediğini görüyoruz. Arkadaşlar Hanefi mezhebine göre imamın arkasında namaz kıldığımızda hiçbir şey okumayız kıraatta ister sesli namazlarda olsun. Akşam yatsı ve sabah namazı gibi isterse kıraatın sessiz yapıldığı namazlarda olsun cemaat susar ve hepsinin hesabına imam okur. Çünkü Kur'an okumak Allah Teala ile tekellüm etmek manasındadır, konuşmak manasındadır. Münferiden namaz kılan fert ise henüz bil fiil teşekkül etmemiş, bil kuvve bir cemaatin imamı mesabesinde olduğundan behemihal kıraat eder. Yani tek başına kılan kişi mutlaka okur kıraat eder çünkü e, o tek başına gibi görünse de e, muhayyel yani e, nasıl diyelim onun vicdanında iç dünyasında var olan bir cemaatin imamı yerindedir diyor imamı mesabesindedir tek başına kılan kişi bile. Ve bu gibi fertler tekesür edip tanıştıkça, tek tek tek başına kılan kişiler çoğalıp tanıştıkça bilfiil fiil cemaat de kendiliğinden ve kolayca teşekkül ediverir de derhal içlerinden birini imam tanıyarak ona iktida ederler ve kuvve-i de yani bu topluluklarının kuvveti de imamlarıyla mütenasip olur. Burası önemli buna gene değinecek yani bir topluluğun kuvvetiyle ...o topluluğun liderinin kuvveti arasında bir etkileşim vardır. Topluluğun kuvveti liderinin, imamının kuvvetiyle uyumludur. Ve buradan hemen bize meşhur hadis-i şerifi hatırlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...siz nasılsanız o şekilde yönetilirsiniz... Dini İslam'ın namaz ahkamı tafsilatıyla bilinir, düşünülürse bunun dekaykını anlamak mümkün olur. İşte bu hadisteki incelikleri biz namaz ahkamını, namazla ilgili hükümleri detaylı bir şekilde bilip anlarsak bu hadis-i şerifte de ne denmek istendiğini anlarız diyor. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Yani sizin kuvvetiniz, takvanız, ahlakınız, dindarlığınız, insanlığınız, efendim ekonominiz, gücünüz, her neyse yani saygınlığınız ne kadarsa sizin başınıza geçecek sizi yönetecek kişilerde de o nitelikler o kadar bulunur demek istiyor. ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve her namazda Fatiha okumanın hikmeti vücudu da tezahür etmiş olur bütün bunları düşündüğümüzde. Demek ki Henüz böyle bir cemaat bil mevcut değilken bu ruhun yani bu topluluk ruhunun demek ki biz bir topluluk olacağız. Bu din bir topluluk dini. Bu din tek başına yaşanacak bir din değil. Bir ferde inmiyor bu din. Bir e, topluluktan bahsediyor. Bir çoğul bir cemaatten bahsediyor. E, bir cemaat ama bil fiil mevcut değilken bu ruhun bir fertte ilk vahyi alan peygamberimizi düşünün bir fertte teessüsünden onda bu ruhun ya yani bu topluluk bilincinin onun kalbinde iç dünyasında bilincinde kurulmuş olmasından bilahare büyük bir heyeti içtimaiye teşekkül edebilir kurucu şahıslar yani kurucu şahıslar vardır bütün milletlerin geçmişlerinde eğer o, o kurucu şahsın Hayal gücü, iç dünyası, işte ona ne deniyor? Vicdanı, istimaiisi diyor Elmalallah Hamdi Yazır. Yani topluluk hakkındaki, topluluk hakkındaki iç dünyasındaki genişlik ne kadarsa. O kişinin kuracağı, o ki, o kişinin beraberinde olduğu yani e, nasıl diyelim ideallerini paylaştığı kişilerle birlikte kuracakları topluluk da o kadar kuşatıcı ve geniş kapsamlı olacaktır. İşte e, ben tarihçi değilim, daha doğrusu herhangi bir konuda bir e, ilmi e, e, düzeyde bir insan değilim. Ama arkadaşlar biliyoruz, hepimiz okuduk bunları. Yani işte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği zaman e, bakış açısını düşünün. E, bütün dinlere işte kendi vatandaşlarına onu ettiği yeni yeni şehre pet ettikleri bütün ülkelere bakış açılarını düşünün arkadaşlar ve ondan sonra işte 20. yüzyılın başlarında milliyetçilik cereyanının etkisinde kalıp kalmış olan ülkelerin kendi halklarına kendi ülkelerinde yaşayanlara bakış açılarını düşünün yani daha önce de geçmişti bu elmalı'nın tefsirinde bu ayetin tefsirinde arkadaşlar bizim iç dünyam bizim kalbimiz ne kadar kişiyi alıyorsa ne kadar rızati ne kadarsa bizden oluşan topluluk o kadar geniş olacaktır. Bizim bu zihniyetimizi paylaşan insanların oluşturduğu topluluk o kadar geniş olacaktır. Ee, ve bu suretle ruhu ihtimai, cismi ihtimaiye mütekaddim olduğundan yani ortada bir topluluk yokken, bir toplum yokken toplum fikri, topluluk fikri, topluluk ruhu vardır Ondan öncedir yani bir fert bir cemaatin bütün vicdanını onun teşekküründen evvel dahi taşıyarak onu temsil eder ortada bir topluluk olmasa bile tek başına bir fert bir topluluğu kendi iç dünyasında iç dünyasına sığdırarak onu onun ruhunu topluluk ruhunu kendi iç dünyasına sığdırarak onu temsil eder. Ve o his ve vicdan ile Allah Teala'ya akdi misak edebilir. İşte İyya Kenamud'u ve İyya Kenes'ten bir sözleşmedir Cenab-ı Yalnız sana kulluk ediyoruz ve yalnız senden yardım diliyoruz Ya Rabbi diyoruz. Kim adına diyoruz bunu? İç dünyamıza kimleri sığdırmışsak, kimlerle berabersek iç dünyamızda onlar adına diyoruz. Ve bir sözleşme yapıyoruz Cenab-ı onlar adına ve bu meselede hiçbir devir şaibesi yoktur yani daha ortada işte topluluk yok o devir meselesini en başta konuşmuştuk hatırlayacaksınız işte işte İslam bu büyük ve la nazir ruhi içtimâidir eşsiz la nazir benzersiz demek İslam bu büyük ve la nazir ruhu içtimâidir ve onun muhtevi olduğu manaye içtimâi ve medeni fevkinde bir hiçbir camia tasavvuruna imkan bulunamaz İslam'ın kuşatıcılığı, bakın arkadaşlar İslam'da coğrafya önemli değildir, milliyet önemli değildir, ırk önemli değildir, efendim konuştuğunuz dil önemli değildir, cinsiyetiniz önemli değildir, köylü, şehirli, zengin, fakir hiçbiri önemli değildir. Yani insanları bir araya getiren, bugün e, haddimi aşacak şeyler söylemeyeyim, bugün millet tanımını sözlüklerde bakın kimlere millet deniyor işte aynı dili konuşanlar diyor. E yani o zaman ne olacak bu topu yaşadığımız coğrafyada farklı farklı diller konuşan başka insanlar da var. Diyor ki mesela aynı coğrafyayı paylaşan diyor. E ama aynı coğrafyayı paylaşmadığımız dünyanın bambaşka yerinde işte soydaşlarımız, dindaşlarımız var. Yani insanlar arasındaki birliği sadece ve sadece kendi seçimleri olan. Bakın coğrafyamızı biz seçmedik. Dilimizi, ırkımızı, cinsiyetimizi hiçbirini. Hatta ekonomik sosyal durumumuzu bile büyük ölçüde biz seçmedik arkadaşlar. Ama inancımızı biz seçiyoruz. İnsanın kendi tercihine bırakın kendi tercihine sadece bağlı olan inanç birliğiyle yeryüzünün neresinde olursa olsun insanları birbirine bağlayan arkadaşlar Tek büyük sistemdir. Bunun fevkinde hiçbir camia tasavvuruna imkan yoktur. Bunu ise pek küçük ve dar vicdanlar yaşayamazlar da küçük küçük mabutlar ararlar. Ve uhuvvetleri, daire uhuvvetleri, daireyi uhuvvet yani kardeşlik daireleri, kardeşlik halkaları ne kadar küçülürse o kadar rahat duyacağız zannederler. Bugün de bu söylemler özellikle sosyal medyada falan çok var. Ee, bazen diyorum ki yani şunların... E <gülüyor> Bir iki bir şey yazayım ama baş olacak gibi değil. E, polemiğe de girmek doğru olmuyor sosyal medyada hiç kimseyle. İşte ne kadar az kişiyle görüşürsen o kadar iyi. İşte çok ihanet gördüm şimdi artık çok seçiciyim falan gibi böyle insan ilişkilerine dair bir takım sözler. Arkadaşlar e, iç dünyanıza sığan insan sayısı ne kadar azsa. Mesela ellerinizi açıp dua ettiğinizde yalvardığınız dua ettiğiniz insan sayısı ne kadar azsa kalbinizde o insan bir insan türünden birinin bir şahsın yani yeryüzünün herhangi bir yerinde yaşadığı bir acı, acıya karşı duyarlılık ne kadar azsa ne kadar küçük bir topluluk ne kadar işte küçük kendi seçtiğiniz küçük dünyamızda mutluysanız o kadar rahat edeceğiz zannederler bunlar fakat duyamazlar. O rahatlığı duyamazlar. Bir Müslümanın kalbindeki metanet ve sekinete bir türlü eremezler. <gülüyor> Detaylarına girmeyeyim arkadaşlar. Yalnız şunu da söyleyeyim. E, met, e, kalbimizdeki metanet ve seka, sekinet, metanet sağlamlık, sekinet de huzur ve dinginlik demek. Aslında tam karşılığı dinginlik demek. Yani mutlu olmayabilirsiniz, çok zor şartlar yaşıyor olabilirsiniz, ağır imtihanlardan geçiyor olabilirsiniz ama sekinet içinde olabilirsiniz. Her, e, her işiniz yolundadır, efendim e, eviniz, barkınız, çoluğunuz her şey yolundadır ama sekinet içinde olamayabilirsiniz. Yani sekinetin e, yaşadığınız şartlarla alakası yok. Kalbinize Allah'ın verdiği bir nimettir. Bir lütuftur sekinet. Ve Kur'an-ı Kerim'de sekinet ayetleri vardır. Ee, bazıları işte okunmasını tavsiye ederler. Doğrudur da. Onlara bir bakın. E, inzalden bahsedilir. Sekinetin inzal edilmesinden bahsedilir. Yani sekinet indirilen bir şeydir. Allah'ın lütfudur insanlara. Arkadaşlar işte ee, çevrelerini ne kadar daraltırlarsa, ne kadar seçici davranırlarsa, ne kadar kısıtlı e, olursa kalplerine girecek olan kişi sayısı o kadar rahat edeceklerini, kafalarını rahat edeceğini zannederler. Ee, halbuki bunu hiçbir şekilde bir Müslümanın kalbindeki metanet ve sekinete bir türlü ne kadar daraltırlarsa daraltsınlar, bir türlü eremezler diyor. Ee, şunu da söyleyeyim. Onun için zaten bu kadar lafı ettim. Arkadaşlar bu sekinet ve metanetin İslam'ın bütününü kavramış olmakla çok yakından ilişkisi vardır. Yani siz mesela Müslümanlığın, şimdi konuştuğumuz konu o olduğu için onu örnek vereyim. Müslümanlığın işte evrensel kardeşlik yani bütün inananlar kardeştir. Kim olursa olsun, Afrikalısı rengine bakmayız, efendim fakirliğine, seviyesine, sosyal statüsüne hiçbir şeyine bakmayız. Bütün inananlar kardeştir. Bütün insanlar Allah'ın eşit kullarıdır. Hepimiz Adem'deniz. Yani bu bilinçte olmanız arkadaşlar sekinete yeter. Mesela tevekkülünüz eksikse. E, anlatabildim mi? Yani işte onun için İslam'ın e, bizde gerçekleştirmek istediği ahlakı bir bütün olarak gerçekleştirdiğimizde bu ve ruhu içtimaimiz yani iç dünyamızdaki vicdanımızdaki o topluluk ruhu ne kadar genişlerse bizim kalbimizdeki metanet ve sekinetin o kadar çok olacağını söylüyor Elmanlı Hamdi Bunu da yani saatlerce üzerinde konuşulabilecek bir cümledir bu tespiti. Bu suretle cemaati İslamiye'nin kuvveti, fertlerin kesreti ve vicdan-ı kuvveti kuvvetiyle mütenasiptir. Tahlillere bakar mısınız arkadaşlar? Tespitlere bakar mısınız? Tekrar okuyorum. Cemaati İslamiye'nin kuvveti, yani İslam topluluğunun, İslam cemaatinin kuvveti, fertlerin kesreti, Müslümanların çokluğu, ve vicdan-ı iç dünyalarındaki kalplerinin İslamlaşması'nın yani kuvvetiyle mütenasiptir. Bu, onunla paraleldir. Ve cismi cemaat mevcut ve kuvvetliyken, ortada bir cemaat var, yani mücessem mevcut ve kuvvetliyken Ferdin bu ruhu ihtimayi duyması ve taşıması kolay olur yani şöyle düşünün işte 15 yüzyılda 16 yüzyılda İstanbul'da yaşıyorsanız hakikaten kendinizi İslam ümmetine mensup saymakla saymanız yani bunun bilincinde olmanız bile yetiyor kendinizi kuvvetli hissetmeniz için Lakin cismi cemaat zayıf olduğu zaman bu satırların ne zaman yazıldığını da hatırlayın arkadaşlar. 20. yüzyılın başlarında yazıldı bu satırlar. Halife gitmiş, hilafet gitmiş, bütün İslam dünyası parçalanmış, %90'ı %95'i İslam dünyasının işgal edilmiş, sömürgeleştirilmiş, Parça parça olmuş her yer efendim pozitivizm almış başını ilerlemiş insanlar görmedikleri Tanrıyı reddediyorlar Müslümanlar Müslüman ülkelerde yani bu müellifin yaşadığı bunları bu satırları yazdığı dönemlerde belki de yani bilmiyorum tam şimdi tarihleri karıştırmayayım ezanlar değiştirilmiş namazlar değiştirilmeye çalışılmış böyle bir dünyada bunları yazıyor cismi cemaat zayıf olduğu zaman yani sen bir cemaate mensupsun, bir, bir dine mensupsun ama o dini, dinin yeryüzündeki cemaati zayıf, ezilmiş, kaybetmiş, mazlum. Böyle bir vicdan taşımak zor. Yani kuvvetli, metanetli, sekinetli bir vicdan taşımak zor ve hele henüz bilfiil cemaat yokken, yani ortada bir Müslüman toplum diye bir şey yokken, böyle namütenahiye eren kuvvetli bir vicdana sahip olmak, yani Peygamber Efendimiz'i düşünün, bütün dünyayı tutacak bir ruhu u külliye sahip olmak demek olduğundan, bizzat bir teyidi ilahiden başka suretle kabili iktiham olmayan bir suubettir. Yani öyle zor, öyle e, hayal edilmesi imkansız, e, göğüs germesi çok güç, bir hayaldir. Tek başına ortada hiçbir topluluk sana inanan 3-4 kişi bile yokken işte Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem verdiği haberler var biliyorsunuz. Mesela bir tanesini söyleyeyim. O yüzden münafıklar da peygamberimize gülüyorlardı. E, ne zaman? Hendek harbi sırasında. E, hendek kazıyorlar. Hendek niçin kazıldı? Arkadaşlar e, çünkü Kureyş'in bütün Arap yarımadasındaki diğer kabilelerle birleşerek çok büyük bir orduyla Medine'yi işgale geldiği, işgale kalkıştığı haberi geldi ve Peygamber Efendimiz bu orduyla bir meydan muharebesi yapmanın imkansızlığını bildiği için yani şöyle demedi, onda satır arasında söylemiş olalım. Ya ben Allah'ın peygamberiyim yani Allah beni zaten mağlup etmez yani çıkarım karşılarına ne olacak demedi. Gerçek ne? Gerçekte bu kadar büyük bir ordunun karşısına 1000-1500 askerle çıkılmaz. Efendim ne yaptılar? Hendek kazdılar. Selman-ı Farisi'nin önerisiyle biliyorsunuz. O hendek meselesinde çok büyük ibretler vardır. Geçelim. Efendim bu hendek kazılırken işte paylaştılar e, kazılacak alanı. Herkes belli bir metre kazacak. E, ne zaman parçalanamaz bir kayayla karşılaşırlarsa Peygamber Efendimiz beni çağırın dedi. Ve öyle bir kayayla yine karşılaştılar. Peygamber Efendimiz'i çağırdılar. Peygamber Efendimiz e, üç kez artık hangi aletle balyoz mudur? Kazma mıdır? Bilmiyorum. Üç kez kayaya vurdu ve her birinde bir e, ülkenin hem de o günkü dünyanın süperi ...süper güçleri sayılacak ülkelerin saraylarının Müslümanların eline geçeceğini müjdeledi. Ama o sırada da açlıktan yani karın, karnına taş bağladığı Peygamber Efendimiz işte o hendek kazarken gerçekleşmiş bir hadisedir. Münafıklar bu müjdeleri duyduklarında ne dediler arkadaşlar? Adama bak korkudan hendek kazıyor, açlıktan karnına taş bağlamış... Ama kendisini işte Bizans'ın saraylarını İran'ın saraylarını vaat ediyor kendisine inananlara. Biz Anadolu'da bir laf vardır işte aç tavuk kendisine arpa harmanında görülmüş diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alay ettiler. Yani şimdi burada tabi o örneği vermiyor Elmanlı Hamdi Yazır da ne diyor merhum? Diyor ki yani tek başınasın ortada bir bırak zayıf olmayı ortada bir topluluk bile yok. Ortada sana inanan cemaat olduğunuz, cemaatle bir namaz kılacağınız bir topluluk bile yok ortada. Ama sen e, İyyâkenâbüdü ve İyyâkenestâyini duymuşsun. <gülüyor> Biliyorsun yani buradan bir topluluk doğacak, bir millet doğacak, çok büyük bir cemaat doğacak ve bütün ufukları tutacak yani. Dünyaya hükmedecek bu topluluğu nasıl diyelim daha gerçekleşmeden sen kendi iç dünyanda kuruyorsun. Kuruyorsun. Bunun olabilmesi... Bunun olabilmesi te bizzat teyidi ilahiden başka bir suretle kabil iktiham olmayan bir suubettir. Yani ancak Cenab-ı Hak senin kalbine o duyguyu verirse, o seni desteklerse böyle büyük bir hayale, böyle büyük bir ıı, inanca ulaşabilirsin. Yoksa bir insanın tek başına ulaşabileceği bir... <gülüyor> Altından kalkabileceği bir düşünce değil. Ve bu makam makamı enbiya ve bilhassa makamı hatemul enbiyadır diyor. Filvaki Cenab-ı Allah dahi Fatiha'da evvela bu akti Habibi Kibriyası Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbi risalet penahilerine vahiy ile yaptırmış... <gülüyor> Ve bu misakı, onu bu sözleşmeyi yani tekrar tekrar söylüyorum sözleşme dediğine, <gülüyor> bu ayeti kelimenin anlamına baktığımızda, bu ayetin aslında Cenab-ı Hak'la bir sözleşme olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Bu bilinçle de namazlarımızı okurken, yani her seferinde olamasa da gerçekçi olalım şimdi. Yani hiç olmazsa <gülüyor> e, elimizden geldiği kadar bir limit koymayayım. Mümkünse her seferinde hiç olmazsa iyya kena ve iyya kenesain derken ne dediğimizi düşünerek söylemeyi tavsiye ediyor fukaha arkadaşlar. Diyorlar ki namazda bir kez olsun namazda. Bir kez olsun Allah'ın huzurunda olduğunu aklına getirmeyen kişinin namazı şaibelidir yani. E, o bir kez nerede olsun? İşte Fatiha'da olsun diyorlar hiç olmazsa. Hatta bazılarının bazı ulemanın görüşüne göre arkadaşlar Fatiha'nın anlamını bilmeyen kişinin namazı bile şaibelidir. Fatiha, ne diyorum ben yani? Çünkü niye şaibelidir diyorlar? Ee, biliyorsunuz fıkıhta kurallar hikmete göre konmaz arkadaşlar. İllete göre konur. Yani bir şeyi caizdir ya da değildir ya da şaibidir ya da şüphelidir vesaire diyebilmeniz için bir e, ayete ya da bir delile, bir e, hadise dayanmanız gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok meşhur La salate illa bi fatihatil kitab Fatihasız namaz olmaz hadisi şerifi e, sebebiyle efendim e, bu e, hükmü söylüyorlar. E, dolayısıyla Fatih, hiç olmazsa Fatiha'nın anlamını bilmelidir diyorlar. İşte oradan da hiç olmazsa İyyâke na'budu ve İyyâke in derken Allah'ın huzurunda olduğunu hatırlamalıdır insan diyorlar. Onu da neden? Bir kez söylemiştim sanıyorum. Ee, şöyle demiyoruz biz. İyyâllâhe na'budu ve İyyâllâhe nesta'in demiyoruz. Sadece Allah'a kulluk ederiz ve sadece Allah'tan yardım isteriz demiyoruz. Sadece sana diyoruz. K zamirini kullanıyoruz. Peki o sen kim? O zamir kimi anlatıyor? Tabii ki hani işi yokuşa sürmeyelim. Tabii ki Allah Teala'yı anlatıyor. Fakat o anda sen kimi düşünüyorsun? İşte böyle inceliklere dikkat eden ulemamız var. Onlara kalırsa halimiz harap ama onları da kulağımızın bir kenarına kaydetmekte yarar var. Arkadaşlar. Binaenaleyh tam manasıyla İyyâke budu ve İyyâke nesta'in diyebilen tam manasıyla bunu söyleyebilen sadık ve mastuk he yani hem doğru sözlü hem de doğru sözlü olduğu tasdik edilmiş. Abdi Ekmel en mükemmel kul Ferdi cami, bir fert ama bütün insanlığı içinde toplayan bir fert, Hatem-ül Enbiya Efendimiz'dir. Bunu hakkıyla söyleyebilen O'dur. Ve asıl makamı ubudiyet O'nundur. Bunun için ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dustur imanı teşkil eder.'' Biz yani Allah'ın kulu ve Rasulü olduğunu söylemediğimiz zaman kelime-i şehadet tamamlanmıyor biliyorsunuz. Onun sinesi öyle bir inşiraha ermiş idi ki, öyle genişti ki göğsü kalbi, gari Hira'daki, Hira Dağı'ndaki, Hira Mağarası'ndaki, Hatırlayın bu ne? Vahiy aldığı sırada, vahiden önceki ilk üç yılını, vahiden önceki yaklaşık üç yılını Peygamber Efendimiz e, çoğunlukla orada inziva ile geçirmişti. İnfirat ve tecerrüdü esnasında, orada tek başına inzivaya kapanıyor, e, e, kapanıyor evet. <gülüyor> tek başına soyutlanmış toplumdan tamamen soyutlanmış olarak yaşarken taabudu ile ruhu küllü temsil etmiş işte size az önce söylediğim şey tek başına orada ibadet ediyor ama bütün insanlığı temsil ediyor onun için arkadaşlar bu ayetlerin sırrına ererek dua edebilen ibadet edebilen insanlar Adeta insanlığın garantörüdürler. Acizane fikrim. Onun için böyle ibadet ehli, dua ehli, Allah'a yakın insanları arkadaşlar büyük bir nimet, lütuf ve ganimet olarak bilmeliyiz. Aynen nasıl? Şöyle düşünün. Mesela yaşadığımız toplumda çok başarılı doktorlar olduğu zaman bu bizim için bir lütuf değil mi? çok başarılı yatırımcılar, iş adamları olduğu zaman bizim için bir lütuf. Yani ben mi zengin oluyorum? Ben mi işte doktor oluyorum? Hayır. Ama onun varlığı benim ihtiyaç duyduğumda o doktora gidebilecek olmam, işte bir iş o iş adamının iş sahaları açacak olması, işte ne bileyim yaşadığımız toplumda mesela çok becerikli sanatkarların olması, çok becerikli siyasetçilerin her neyse yani nasıl o topluluk için bir ganimetse Arkadaşlar ha aynı şekilde bir toplumun içinde halis muhlis ibadet eden, bütün insanlık için bütün samimiyetiyle dua eden, efendim geceleri endişeyle, savaşlarda, kıtlıklarda, sıkıntılarda endişeyle yatağından kalkıp efendim çare arayan, e, semaya ellerini açan insanların varlığı da bizim için bir ganimettir. Şimdi aklıma mesela Gönenli Mehmet Efendi geldi Allah rahmet eylesin e, mutlaka hayatta olan da pek çok insan var böyle onları da ancak belki böyle öldükten vefatlarından sonra anacağız insanoğlu böyledir arkadaşlar gönelli Mehmet Efendi'nin hatıratıyla ilgili ufak tefek çalışmalarım olmuştu oradan biliyorum bir hikayesini e, Fatih'te küçük bir apartman dairesi varmış kendisinin bir küçük bir dairede yaşıyormuş yani Ondan sonra bazen bir vakit gelir, apartman dairesinin camına satılık daire ilanı asılırmış. Kendi dairesinin camına. Esnaf hemen anlarlarmış, çevredeki esnaf. Gönenli dairesinin camına satılık levhası yazmışsa, ya bir Kur'an kursunun, Fırındaki borcunu ödeyememiştir. Ya işte kasaptaki veya işte ne bileyim marketteki borcunu ödeyememiştir. Çünkü çevredeki bütün Kur'an kurslarının erzakını temin etme işlerini üstlenmiş arkadaşlar. Şimdi yani bu insanların la bizim aynı topraklarda yaşamış olmamız hepimiz için çok büyük bir lütfu ilahidir. Başta peygamberler, veliler, şehitler olmak üzere. Ve bütün o ruhu küllü temsil etmiş ve vicdan-ı bütün alemine imam olmuş. Ve işte cemaati İslam bundan teşekkül etmiştir. O Hira Dağı'ndaki tek başına kulluk eden, o insanın kalbine inen bu ruhu içtimai bütün İslam ümmeti, efendim, teşekkür etmiştir ve her asırda onun sünnetine ittiba ile cidden ümmeti olabilen cemaati İslamiye dahi fertleriyle değilse de bütün heyeti ihtimaileriyle bu akti ubudiyeti yani Cenab-ı Hak'la kulluk sözleşmesini bir hakkın söyleyebilmişler. Ne Allah'tan başkasına boyun eğmişler ne de arzı istiana eylemişler. Kimseden yardım istememişler, kimseye boyun eğmemişlerdir. Çünkü cihanın numune-i imtisali olan herkesin örnek aldığı devletini onlar teşkil etmişler. 20-30 sene içinde Kabe'deki putları kıran, kisraların cihangir saltanatlarını deviren, kayserlere boyun eğdiren bu ruh idi. Türkistan sahrasına gidip Türkleri cezbeden oradan çekip İstanbul'lara Viyana'lara kadar götüren yine bu ruh idi diyor. Namazda Fatiha okurken bir kimse iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in yerine a'budu ve esta'in. Yani kulluk ederim, yardım dilerim dese namazı fasit olacaktır. Çünkü Cenab-ı Allah fertten sade vicdanı ferdisiyle bir misak istemiyor. vicdanı ı içtimai ile bir misak istiyor. Ve her namazında bunu böyle dedirterek bu vicdanı terbiye ve teyit eylemek istiyor. Yani sana sen tek başına değilsin. ''Sen bir ümmete aitsin, bir topluluğa aitsin, bir topluluk olduğun zaman sen varsın.'' demeyi bize öğretiyor. Her seferinde bunu tekrar ettirerek. Binaenaleyh bir Müslüman <coughs> i̇yake budu ve iyake derken şöyle bir teemmül etmelidir, düşünmelidir. ''Ancak sana ibadet ederiz.'' dediği zaman kimleri kastediyor? Kimleri temsil ediyor affedersiniz ve ancak senden istihane ederiz dediği zaman kimlere vekalet ediyor yani sen kim adına bunu söylüyorsun Yani bu sözünde hangi cemaatin refakatiyle sadık olabilecekse kim yani gerçekten kimler adına bunu söyleyebiliyorsa evlatların mı işte ihvanın mı meslektaşların mı milletin mi kimler adına söyleyebileceksen la akal en azından onları düşünerek bunu söylemelidir Böyle bir cemaat ubudiyet hazırda bir fiil mevcut ise o kifayet edebilir. Değilse, ortada böyle bir cemaat yoksa veya o kişinin ait olduğu bir cemaat böyle bir topluluk yoksa mevcut olan cemaate kuvvedeki cemaati potansiyel olarak var olan cemaati Allah'ın melaikesini dahi zammetmeyi herhalde unutmamalıdır. Melekler adına söylüyorum. Şu anda yanımda bulunan melekler adına söylüyorum diye düşünmelidir. Bu meratibe işaret için müfessirin buradaki biz zamirlerini okuyan kimseyle beraberindeki hafaza melakesine veya hut cemaati hazraya bir toplulukla kılıyorlarsa onlar adına veya hut bütün muvahhidine yani bütün tevhid ehli müminlere racidir derler diyor Elmalı Hamdi Yazır merhum. Efendim yine İyyake na'budu ve İyyake nestaîne. Bitiremedik. İnşallah bir dahaki e, de, e, sohbetimize diyelim. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı evet. günler.